İcevziye veya bazı alimler bunlar çok sert kriteri uygulayan insanlar. Bazı hadislere direkt istira diyenler. Bu grup e, bunlar. Bunların karşısında olan tasavvuf ehlinde böyle su götürür birçok e, efendim e, hadis olup olmadığı tam belli olmuyor. Hatta vukuf olması lazım. Yani e, sükut edilmesi lazım olan hadislerin birçoğu ya da e, efendim garip olan muzdarip olan hadislerin çoğunu tam manasıyla muntazam bir hadis gibi de aktaranlar var. Bunların dayandığı ya müşahedesi ya da hocaları, kendilerinin hocalarıyla ilgili aldıkları bilgiler de olabilir. Çünkü onun için bazı kaynaklar temelde farklılık arz ediyor. Bir üçüncü mesele de şudur. <gülüyor> hadislerin farklı kabullerinin altyapısında farklılığın sebebinin arasında birincisi şu. Mesela zahir alimler Alıp götürüyorlar, filtre yapıyorlar. Şu, şu, şu, beş, altı tane maddesi var. Herkesin farklı kimisinde on tane. Bunların yaparken içlerinde böyle on sene, yirmi sene bir üstadda kalanları çok azdır. Ya üç gün kalmış, ya beş gün, ya altı gün, ya da uzun bir müddet ama asla böyle yirmi sene, otuz sene beraber kalmış insanlardan hadis öğrenmişli olan hadisçiler, muhattisler çok azdır. Ama bunun karşısında tarikat ehli ise sürekli kendilerinin öğrendikleri hadis kaynakları hocalarının yanında 10-15-20 sene en azı 2-3 sene, sene kalarak öğrendikleri hadislerdir. Ne var ki bunlar şu hatayı yapmışlardır. Yani kitaplara yazmamışlar. Çoğu zaman dilden dile şifai aktarımlar olmuştur. Kitaplara yazanlar böyle tek tüktür. Hem tasavvuf ehli hem hadis kitabı yazanlar. Bu zamanla daha sonra tedvin durumuna gelince yani belirli bir kültür aktarımı halinde o dini bilgilerin sunulması söz konusu olunca bu zaten 300 yıllık bir meseledir. Ondan önce ise böyle bir şey başvurulmuyordu. Yani zaten insanlar o kadar kaliteli insanlardı ki hiçbir kimse onun yalan söyleyeceğini düşünmüyordu. Sonra Avrupa kafasıyla bakmaya başlayınca sözlü şifai hadis rivayetleri değersiz kaldı. Kağıt var mı, kürek var mı, delil var mı sormaya başlandı. O zaman yaya kaldık. Mesela bunu aynı şeyi biz mesela kültür yemek kültüründe herhangi bir imalat kültüründe de yaşıyoruz. Osmanlı'da bir sürü şeyler bulunmuştur ama daha sonra bunlar aktarılırken şifayı kalmıştır. Kitaba kayıt veyahut da bir müessese de para ödeyerek onu işte benim bulduğum bir şeydir diye kayıt altına almayla ilgili Avrupalı'na bu yolu açınca biz ondan sonra böyle bir şeyin değerli olduğuna inanmaya başladık. Ondan sonra hadis tedbini 300 yıllık çok ciddi bir şekilde gelişti. Ama bunların hepsi bazı alınırken, bazı sorgulamalar yapılırken İslam kültürüne yabancı kişilerin sorgulanması üzerinden yapıldı. Kimisi diyor ki mesela insan orada yalan söylemez mi diyor. Bu bakış açısıyla başlıyor. İkincisi 10 kişi de olsa yalan söyler olabilir mi ya? Böyle bir bakış açısıyla başlayınca mütevatir olan rivayetler dahi sorgulanır hale gelebiliyor. Böyle bir e, bakış açısı temelliyle yanlıştır. Çünkü e, eski diye ki insanların e, gerçekten yalan üzerine e, öyle güvenilir insanlar vardı ki onlar e, kitaba filan yüzüm yoktu. Yani. O söylediyse muhakkak doğruydu. Şimdi burada e, bu gibi insanlar hele bunlar tasavvuf ehli insanlar bunlar asla yalan söylememe konusunda kendilerini 10 sene, 20 sene denemişler. Yani ne yaparsa yapsın, asla yalan söylemediği konusunda bütün ümmette bir ittifak oluşmuş. Bu kişiler hakkında bile Avrupa kafasıyla muhakkak yalan söylemiştir noktasından hareket etmeye başlamışlardır. O zaman her şey sorgulanır hale gelmiş. Ancak kitap yalan söylemez gibi maalesef. Bunlar hepsi hadis tedvininde, hadisin derlemesinde, hadis kurallarında etkili olmuştur. Oysa tasavvuf ehlinin öğrendikleri hadislerin e, birçoğunda kriterlerin çoğu şifahi olarak aktarımlar mevcuttur. Bu aktarımların da şifahi olunca bu defa o 20 sene, 30 sene sürekli duyduğu hadisin hadisi olup olmadığı konusu açık kalmıştır. Bu, bu açıdan e, çokça... Çok... Karşısındaki... Bak Buyurun. konuşmanın hani o ön kısmına aynen katılıyorum. Eskiden alimler Ağızlarından bir ayet, bir hadis okunduğu zaman herkes özellikle o alimin ilmi ile ameli birbirine uyuşuyorsa, ihlaslı, takvalı bir insan ise zaten kendini belli ediyor böyle insanlar. Onun sözlerini dinlerlermiş. Bir hadis okuduğu zaman, bir tavsiyede bulunduğu zaman da onu bir emir telakki eder yerine getirirlermiş. Sorgusuz, sualsiz. Ama şimdi hani devir ilerledi artık o hadis kaynaklarına kitaplarına ulaşma imkanı herkesin elinin altına geldi yalnız bu devirde bir de bir sıkıntı ortaya çıktı bazıları kendilerini mesela hoca diye addedip işte hani af buyurun başına sarık sarıp işte üzerine şöyle bir cübbe alıp insanların arasına efendim karışıp bir takım hatalar yapmaya başladılar yani hadis diye uydurma bir takım sözleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı addediyorlar. Oralardan yola çıkarak işte bir takım kitleleri kendi peşlerine çekmeye çalışıyorlar. Onları madden ve manen sömürmeye kalkışıyorlar. Şimdi hal böyle olunca iyisiyle kötüsü birbirine karışmaya başladı bu işin. Yani Arapların bir şey vardı İhtaratal Habilü Bin Nabil diye birbirine karışmaya başladı olaylar. Yani kim doğru söylüyor? Kim gerçekçi? Kim yalancı? Artık anlaşılmaz hale geldi. Dolayısıyla artık e, o eski gelenek diyeyim. Hani e, sorgusuz, sualsiz kaynağını, efendime söyleyeyim mesnedini, meşrebini sorgulama, sorgulamadan bir insanın peşinden e, uyuma devri artık sona ermeye başladı. İnsanlar baktılar ki bu işin içerisine bir takım e, failler giriyorlar, kasıtlı veya kasıtsız insanları saptırıyorlar cihattan ala koyuyorlar mesela bazıları, tamamen insanları tekellere çekiyorlar. Biz burada dua edelim, gitsin onlar savaşsın, gelsin. Hani e, Musa Aleyhisselamın kavmi izhab anta warbika fakatila sen ve Rabbin git savaş. Fainna ha qaidun. Biz burada oturup sizi bekleyeceğiz. Mantığıyla birileri böyle insanları o meydanlardan efendim işte cihattan e, gayretten e, böyle alakoyunca bu kaynakları tabii ki sorup sorgulamak gerekmeye başladı diye düşünüyorum ben e, o yüzden Öz özellikle bu devrin hani burada insanlar onları için onları da fazla tenkit edemiyorum kızamıyorum çünkü haklı... ses var mı? hadis diye bugüne kadar ses var hocam yani Halis'te yani, şey, insanları böyle hiç, bir takım ya, hatta ayet bile uydurmuş adamlar millet farkında değil yani aynen Buyur. aynen yani bu devrin insanlar bir delil bile itmez yani çok delil lazım ama eskilerin eskiler, eskilerdekiler içerisinde de uyduranlar olmuş ama özellikle ön yargıda çok ağırır mesela bütün tasavvuf ehlilerini söylediklerinde hepsi yalandır boyutuna getirmişler dolayısıyla çünkü onlara insanlar çok güveniyordu. Güvenince de onlar bunu suistimal ediyordu. Ve e, söylediklerinin hepsi yalandır. Evet. Bu da çok ağır. Çok Yalnız ağır bak, Hocam sana bir şey daha anlatacağım. Ee, Bende bir hadis-i şerif programı var Arapça. Yaklaşık 250 tane eser var içerisinde. Bir gün orada bir hadis-i şerif araştırıyorum. Yalnız e, hadis-i şerifi tam hatırımda değil, şu ikisinden biri olabilir ama leulâke mâ halaktul eflâke hadisi olabilir veyahut da e, yere göre sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım hadisi olabilir şimdi bu ikisi de mesela hadis literatüründe mevzu olarak kabul edilir öyle değil mi? Bu ramuzda, var mıdır, var. ramuz'da var mı? Ramuz'un ahadisi var mı? Evet var ama buna benzer e, mesela bu Eser Zaten yani. Hoca de soruldu çünkü Ramuzdül Ahadisi Mekke'den mezun olan bir İbrahim Kutlay diye bir hoca var onlar bir ekip halinde ondan sonra Bunlar hadis ihtisası üzerine eğitim görmüşlerdi Mekke'de Ummul Kura'da ee, onlar bu kitabı araştırıyorlar yaklaşık içerisine 8-10 tane mevzu hadis buluyorlar Ramuzül Ahadisi'nin içerisinde o zaman Esad Joşan Hoca Efendi'ye gelip söylüyorlar diyorlar ki hocam bakın siz bu kitabı sürekli okuyorsunuz tavsiye ediyorsunuz ama bunu içerisinde biz bir takım rivayetler bulduk mevzu diye. Ne diye ne dersiniz çıkaralım mı bunları diye sorduğunda esel efendi onlara şöyle soruyor diyor ki bu mevzu olarak senedi mevzu olarak ulaştığınız hadisler imani itikadi yönden bize herhangi bir zararı var mı diyorlar ki yok manalarında herhangi bir kuşku herhangi bir böyle itikadi sapma saptırma gibi bir şey söz konusu değil. E, o zaman teberrüken kalsın diyor. Bunlar önceki hocalarımız madem ki bunları hadis diye kitaba almışlar, e, bizim diyor yani bu saatten sonra bunu çıkarmamızın gereği yok. Ama onların altına bir şerh düşün. Yani bu hadisin senedine ulaşılamadı ondan sonra mevzu olduğu düşünülüyor diye şerh düşün yeni baskılarda diyor. Şimdi benim demek istediğim mesele şu. Burada bir duralım. Bu, Burada... Yok bir saniye. Esas esas benim anlatmak istediğim mesele orası değil. Benim anlatmak istediğim mesele bu levlake veya mümin kul kulumun kalbine sığdım hadisi bunlardan ikisi. Ee, bir araştırma yaptım da 250 tane hadis içeriyor bu program. Arapça. Bu programın içerisinde araştırma yaparken e, orada şöyle bir neticeye vardım. E, bu imamlardan birisi hadis e, alimlerinden birisi bu hadis-i şerifi şöyle bir şerh düşmüş kitabında demiş ki evet biz bu hadis-i şerifi duyduk çokça ondan sonra ve özellikle de bunu İbni Arabi Hazretleri naklediyor yani o çok dile getiriyor bu hadisi o zaman gelmişler kendisine demişler mübarek yani biz bu hadisin senedine mesnedine ulaşamadık bu uydurma bir sözdür diye Aldığımız cevaplıyorlar aynen şöyle. i̇bn Arabi Hazretleri diyor ki evet sizin ilmi kayda ve kurallarınıza göre ilmi verilerinize göre bu rivayet uydurma olabilir ama ben keşif yoluyla bu rivayetin sahih olduğuna ulaştım diyor. Keşif yoluyla bana sahih olduğu bildirildi diyor. Yani burada keşif olayıyla, keşif yoluyla ee, ki hani tasavvufi bir terimdir sen anladın ne demek istediğimi keşif yoluyla bu rivayetin sahih olduğunu diyor bana diyor bildirildi dolayısıyla diyor ben diyor bu hadisi hadis olarak kabul ederim uydurma olduğunu asla söylemem diyor şimdi şey, e gülümse burada hemen yakaladı yine keşif yoluyla bildirildiğinde derken durdu durdu durdu aradan cımbızla hemen çekti yani e, gel şimdi hocam kendisine keşif yoluyla bildirme nasıl bir şey anlat e, ilave edebilir mi buyur Evet şimdi e, tasavvuf el ya, kabulleri arasında keşif yoluyla Eğer bir kişi e, Resulullah'tan bunu öğrenebiliyorsa doğrudur diyorsa o kişiyi kendisini e, bağlamak üzere bunu söyleyebilir. Ancak ilmi literatürde diğer cemaatin, diğer alimlerin de kabul etmediği bir metottur. Yani kendisini bağlarsın diyorsun. Şahsın kendisini aynen. bağlar. Evet. Aynen. O kişi kendisi bunu demez yani. Keşif, rüya alemi gibi Resulullah mana aleminde sorar. O da o benim hadisimde değildir diye söyler. Hatta neden e, kaynaklarda geçmiyor sözünü bile açıklayabilir. Bazı alimler onu açıklamıştır. Abdülaziz ı Debbâ gibi mübarekler de birçok hadis konusunda bazı neticeye ulaştıklarını söylerler. Ama karşı taraftaki zahiri alimler dediğimiz e, hadis alimleri de bunları e, kabul etmezler. Onlar kabul etmemekte e, uyguladıkları filtre kanunları neyse onlarla ilgili haklıdırlar öbürleri kabul edenler de onlar da haklıdır. Onlar da farklı metodu kullanıyorlar. Burada arada kalanların iftira demiş olması veya şu veya bu demiş olması kendi bacağını kesmekten başka bir şey yaramaz. Onların söz söyleme hakkı yok bu konuda. Hocam yani, Bak bu ya, konuda bu konuda mesela ben geçen size bir olay anlattıydım Mısırda başıma gelen. Hatırlıyor musunuz? Hani bir esrâl huruk diye bir olay orada işte bazı sahabileri hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la görüşen çocuklardan bahsetmiştim. Ve evet. bu işi o arkadaşlara, o çocuklara yaptıran abimiz hocamız da mesela bazı rivayetleri soruyor. Böyle ihtilaflı olan, hani ulaşılamayan rivayetleri mesela Abdullah İbni Abbas Radıyallahu Anh'a'ya Selman-ı Farisi Radıyallahu Anh'a Anhu'ya sorduruyor. Diyor ki sizin, e, sizin ağzınızdan böyle bir rivayet aktarılmış ve rivayetin Arapça metnini aynen o şekilde o çocuğa söylüyor. O çocuk da işte karşısında gördüğü o sahabiye o şahsı anlatıyor ve karşılığında bir tasdik veya gayri tasdik mesela doğru veya yanlış şeklinde cevap alıyor. Hani tasavvufta bu keşif olayı bu şekilde olabilir. İllaki rüyada olması şart değil. Mesela İmam Buhari rahmetullahi aleyhinde hadis e, kitabını yazarken ve o kitapta derlerken yazarken demeyelim hadisleri derlerken mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sorup ilmi metodu kullanıyor önce. İlmi açıdan o hadislere ulaşıyor ama daha sonra da Peygamber Efendimiz'e onu tasdik ettiriyor diye mesela böyle bir şey vardır. İmam Buhari Rahmetullahi Aleyhi ile ilgili. Bundan dolayı da Sahih Buhari en sahih kitap kabul edilmiştir. Ama bundan ötürü değil. Yapılan o kayrek kurallar çerçevesinde e, İmam Buhari'nin kitabında mesela zayıf bir rivayet bulunamamıştır veya uydurma bir rivayet. Şimdi keşif yoluyla işte bu tasavvufta bu olay var. Hani e, Peygamber Efendimizle veya Ashab-ı Kiram'dan birileriyle görüşüp işte bir takım olayları onlardan öğrenme metodu. Ama siz diyorsunuz ki her ne kadar bir insan keşif yoluyla da bir takım şeyleri öğrense de Sonuçta o, o kişinin kendisini bağlar bu cemaate ve e, insanlara hani bir emir bir şey gibi aktıramaz diyorsunuz. Böyle Aynen, anladım Emir ben. ve hükümlerde kullanılmaz. Yani orada geçerli olan senin hocanın dediği, Rahmet'in dediği çok doğru. Yani bu bu şekildeki rivayetler eğer ki emir ve hüküm icabettiğim şeyler ise asla orada kullanılmaz. Sadece nasihat babında, sohbet babında, insanlara iyilik babında ve Kur'an'ın da genel e, çerçevesine uygun ise, o zaman bu gibi hadisler en azından e, zayıf ve senedi zayıf hadisler şeklinde kalır. Ve buna iftira gözüyle e, bakanlar, diğerleri de ise e, hadis olduğu için Tan etmeden başka bir şey yapmamış olur. Biz susarız. Tesavvuf ehl Tevakkuf etmesi gereken konulardan birisi budur. Biz burada da onlarla uğraşmayız. Yani biz de onlar teki kalkışmayız. Evet. Bu açıdan e, tasavvuf alimlerin e, hadis e, hadisiye bakışı açısından tevakkuf diye de bir ayrı bir mesele vardır. Yani susmak. Bu konuda biz susarız. Ama zahiri alimler evet ya da hayır cevabını ararlar. Doğru tektir. Evet ya da hayır. Hadistir ya da değildir. Böyle net bir neticeye varmış olmaları, böyle bir gayeyi cükütmüş olmalarından dolayı da kriterlere uymayanları açıktan iftira edilmiştir. Veyahut da işte uydurmuştur. Uydurma hadistir. Veyahut da hadis değildir derken onlar da e, sorulamayı böyle yapıyorlar. Buyur. Yalnız hocam mesela keşif olayına hani her ne kadar özellikle Selefi e, Taif'e pek e, şey yapmasa da sıcak bakmasa da hatta kökten reddetseler de e, sonuçta mesela Hz. Ömer radıyallahu anh'ın o Ya Sariye El Cebel, El Cebel derken hani uzakta, aylarca uzakta mesafedeki bir orduyu, Müslüman orduyu Sırtınızı daha verin, düşman geliyor, ondan sonra sırtınızı daha verin diye böyle seslenmesi de mesela bir keşif olayıdır, öyle değil mi? Ve vuku bulmuş bu Müslümanların önünde. Ama mesele o değil, mesele şu, yani, yani keşif, var mı, e, keramet var mı? Keramet ayrı, keramet ayrı bir konu, keşif olayı. Yani orada Hazreti keşif. Ömer, o ordunun öyle bir sıkıntıya düşeceğini düşmanın ne taraftan geldiğini nasıl gördü demek ki yani onu gösterildi o anda minberde veya mihrafta işte çıkıp da vaaz verirken hutla okurken o anda gözüne gözüktü o olay ve orada gördü düşman gelecek işte müslüman orduyu sıkıştıracak ve belki galip gelecekler müslümanları şehir edecekler orada kükürüyor Değil gayri ihtiyari yaptı onu. Ya Sariye, ya Sariye, El diye bağırmış mübarek. Ve daha sonra, hutbe bittikten sonra kendisine sormuşlar. Ey Ömer İbni Hattab, sen ne demek istedin? Ne kastettin? Ben böyle bir şey gördüm diyor. Ne yani bu keşif. Hani kendisine bir, dakika. bir olayın... Bir dakika, bir dakika buyur. müsaade buyur musun? Şimdi buyur. mesele, bu işi oldu mu olmadı mı meselesi değil. Biz zahiri alimlerle ortak noktayı bulmazsak ne din kalır ne dinet kalır. Herkes rüyasını gören yeni bir şey uydurur. Bir sürü yalancıların önüne alamayız. Bir doğru ortaya çıkarırken yalancılara da fırsat verirsek o zaman vah halimiz. Onun için bir ortak nokta şudur. Bütün tasavvuf alimleri zahiri alimler arasında ortak baz dedi aldığımız ortak nokta şudur. İnna nah nahnu nahkuma biz Vallahi alem'' bir, bir serayı Yani biz zahire göre hüküm vermekle sorumluyuz. Hükümlerde içi ve esrarı sır olanları ise Allah bilir. Dolayısıyla Allah'ın bildirdikleri bilir. O sır olarak kalacaktır. Eğer hükümde anlam taşımaz. Ta ki orada bulunanların 5-10 kişisi birlikte görene kadar. Ama orada olmuyor orada görmeyenler dahi burada yine sorumlu tutulamaz. Şimdi bakış açısı böyle olması gerekiyor. Dinin kurallarının üzerinde. Hani sen Ömer Nesefi okudun, bilmiyorum. İlim nedir diye. Ee, Ömer Nesefi'de bir mantık kuralı var. Eşyanın okumadın değil mi? Bir okuman tavsiye ederim. İmam, e, tahaviden daha şeydir bu. Ömer Nesefi temel bir bilgidir. Ee, orada eşyanın varlığıyla ilgili tartışma yapılır. Sonra da İslam'ın akaid meselesinde kabul edilebilmesi için temel e, köşe taşları diyebileceğimiz netice varır. Orada der ki e, beş duyuyu kabul eden felsefecilere amacı şudur. E, beş duyunun ötesinde kabule e, mecbur kaldığımız bazı şeyler vardır. Nedir bunlar diye sorarlar. O da der ki haberi sadık. Haberi sadık nedir? Peygamberin haberi verdiği ve diğer insanların onun duyduk onun var olduğuyla ilgili efendim e, evet 10 kişi söylüyor. Biz duyduk diyeyim. Bunu kabul ediyor musunuz şeklinde. Bunu felsefecilere, mantıkçılara efendim zahiri alimlerin çoğu felsefeden, mantıktan yararlanır. Kimisi de e, rivayetçidir. Bu açıdan e, bazı kuralları biz e, bozamayız. Bozduğumuz an İslam'ın temel taşlarıyla oynamış oluruz. Biz bu açıdan tasavvufçular deriz ki, yeter ki biz haksız çıkalım ama İslam'ın esasına zarar gelmesin. İslam esasına zarar gelmesin. Biz onları kendi aramızda asla hükümle ilgili yerlerde kullanmamak üzere ama bunların sizin hadis deseniz de demesenizse hadis ise zaten hadistir şeklinde. Bizim burada ayak dirememiz Onlarla tartışmamız edebi aykırıdır. Resulullah'a üzebiliriz. Onun için biz burada tevakkuf ederiz. Mantığımız, düşüncemiz böyle olması lazım. Zahiri alimlerle ortak noktaya yanaşmayan insan burada kendi egosu için tartışır artık. İslam oradan kaybolur. İslam'a zarar verir. İslam'a zarar verme söz konusuysa orada bizim susmamız elzemdir. Biz onun için tevakkuf ederiz. Bunu çok iyi düşünmek lazım benim gördüğüm rüyayı herkes kabul etse de yetmese ya da benim müşem, mükaşfemi sadece beni bağlar diğer insanlar bunu kabul etse etmese de ayet hükmünde değildir. Hiçbir velinin ilhamı ayetin efendim, 60'ta biri bile değildir. Onun için o alimlerle tartışmanın gereği yok. İrşad edebiliyorsan irşad edeceksin, işarettiği zaman o kişide zaten keşif ehli olacaktır ve o kendisi gördüğü zaman da bunu anlayacaktır görmeyen adama görmesi gerekir diye iddia etmek edebe aykırıdır. Onu ledün ilmi açılmamış, vehbi ilim verilmemiş, Sen, sana verildiyse onlardan da aynı şeyi beklemek yanlıştır. Mesela çoğu arkadaşlar tasavvuf ehli oldular da burada bu şekilde beklentiye giriyorlar, söz de dinlemiyorlar, onu sonra da durmadan kavga ediyoruz. Onun için Ömer Nesefi'yi okuyun, Gö göreceksiniz o zaman İlmi kriterler, zahiri alimlerle tasavvuf halinden ortak noktalar neler? Bakış açılarını yakaladığınız zaman problem kedilini çözüyor. Ne diyor? Ledi ilmi tasavvufa mı ait? O Kur'an-ı Kerim'de de var. Milledünke diye. Ama onun ne olduğuyla ilgili elbette keşif ehli, eee, zevat-ı kiram gerçeğini bilir. Keşif ehli olmayanlar Allah tarafından der geçer. Kur'an-ı Kerim'de alem-i emir vardır. Emir kelimesi çok manaya gelir ama e, alem emir diye geçmez. Emir diye geçer. Ama bunun hangi alemden bahsettiğini ancak keşif ehli bilir. Biz bunu dünya ile ilgili mesaj itibariyle yapılan her iş deriz. Bu şekilde tercüme de bırakırız. Ama orada kastedilen şeyin çok farklı alemden gelen bir mesele olduğu da bilenler tarafından bilinir. Evet, <gülüyor> ee, Özellikle birincisi Ömer Nesefi okumak lazım. Tahavi de güzel ama Tahavi'de felsefi yorum, mantık ve ilgili bilgiler tartışma şeklinde bulamayız. maalesef Arabistan'da çok rivayet ve nakil ağırlık olduğu için Ömer Nesefi pek okutmazlar. Ama Osmanlı ekolü, Daru'l-Hilafet ekolü yani eski medrese usulünde ise hep Ömer Nesefi tercih edilir. Çünkü felsefecilerle tartışırken ortak bazis bulmak lazım. Evet. Bu açıdan burada birçok arkadaşlarla konuşurken biz anlaşıyoruz. Onlar da diyor ki ya bu adam ortada konuşuyor falan gibi diyor. Niye böyle diyor? Çünkü biz felsefecilerin ve mantık, e, logik kurallarını biliyoruz. Ömer Nesif'i okuduğunuz zaman yaklaşım tarzını, felsefecinin kaç grup olduğunu biraz daha ile birlikte. Küçük bir metindir ama çok değerlidir. Hatta biz ezberledik yani zamanında Ömer Nesefi ezberledik. Bir de Emali var mesela. Bu da çok güzel bir kitap. Şiir halinde ezberledik. Bunu mesela Marokko'da da buna benzer farklı var. Marokko'daki de çok beğeniyorum. Ama tahaviyi baz alanların çoğu nakilcidir. Dolayısıyla nakil kişiden kişiye Değerlendirmeden değerlendirmeye parlayan yıldıza benzer. Eğer o nakli yapan kişi o yıldızlaşmış biri ise o nakil onun elinde güneş gibi parlar. Eğer değerlendiren kişi bunun ehli değilse o sönük bir madene benzer. Ya yani ne olacak işte taş derler atarlar. Onun içinde kalite meselesi. Yani bu burada o dini bilgileri aktaranın kim olduğuyla ilgili, nasıl anladığıyla ilgili doğrular bazen farklı görünebiliyor. Efendim ben bir ara şöyle 5-10 dakika müsaade isteyeyim. Tabi buyur. buyur. Mesela Ebu Hureyre'den e, rivayet eden bir söz, kendine ait bir söz e, Buhari'de geçiyor. Diyor ki Hazreti Peygamber'den aleyhisselatü vesselam'dan iki elimi öğrendim. Birini yaydım öbürünü saklı tuttum. Onu da yaysaydım başımı keserlerdi dediği rivayet edilir diyor. Yani mesela buradaki kastettiği o e, saklı tuttuğu eee ilim eee ledin ilmi oluyor öyle değil mi? Evet. Nasıl yani peygamberimiz bir tek e, Ebu Hüreyre'ye mi öğretmiş? O da saklı tutmuş. Yani saklı tutulan bir ilim mi varmış? İşte o Ledun ilmi dediğimiz ilim herhalde ki, yani bu mesela Buhari'de geçen bir olay e, Böyle bir şey olabilir mi? Hani şöyle bir düşündüğümüz zaman, öyle bir şey olabilir mi? Yani bir ilim ama öğretilmiş ama Peygamberimizin saklı tuttuğu ifade edilmesi bana ters geliyor. Bu şeye benziyor, mesela Musa Aleyhisselamla Hızır aleyhisselamın e, olayında mesela, ee, ve orada allah Teala e, ledün ilminden bahsederken ledün derken taraf taraf anlamına gelir aslında ee, ledünne min ledünne ilme biz kendisine kendi tarafımızdan bir ilim verdik diyor mesela orada Hızır aleyhisselam e, bir takım eylemlerde bulunuyor yalnız bu eylemlerin e, herhangi bir yazılı bir çizili metni yok elinde öyle değil mi e, tamamen efendime söyleyeyim o anda e, davranmış olduğu bir olay he doktor her sana her deyip geçeceğim ben şimdi ondan sonra dolayısıyla e, orada mesela Allah'ın peygamberi Musa aleyhisselam var iken ona yoldaşlık yapan Hızır aleyhisselam e, kendisi bir takım e, bilgileri elde ediyor Allahu Teala tarafından ve bu bilgiler doğrultusunda işte gemiyi efendime söyleyeyim arızalandırıyor, deliyor ondan sonra çürük e, şeye getiriyor. İşte bir duvarı ondan sonra onarıyor. E, bir de bir çocuğu öldürüyor mesela. E, bu, biz buna tasavvufi literatürde e, şey diyoruz. E, ledün ilmi diyoruz. Yani Allah tarafından verilmiş bunun e, bir efendim e, kitap halinde veya bir vahiy halinde yazılmış bir metni yok yalnız e, sonuç itibariyle o kişiye bu bilgi verilmiş yani melek de olduğunu düşünsek doktorun iddiasına göre bu Hızır, Hızır Aleyhisselam'ın sanat... haricinde başka insanlara da bu ilim verilmiş mi deniyor tasavvufta Evet. başka insanlarda da bu ilim var mı deniyor o zaman işin içinden nasıl çıkılacak bir felze ki o hadiselerdeki gibi birisi işte çocuğu öldürüyor Değilim ki işte bana bir ilim verildi ben bu sebepten o çocuğu öldürdüm diyor bu evet. işin içerisinden çıkılabilir mi böyle diyenler de olmuş mu tasavvufçıların arasında yani böyle iddiaları olan e, ya da ne bileyim buna benzer hangi olaylar yaşandı ki böyle bir ilim iddiasında bulunuluyor yani işte mesela az önce Abdullah e, şeyden, Ebu Hureyre'den aktardığımız mesela bu rivayette bu böyle anlaşılıyor. Efendim e, diğer taraftan İbni Arabi Hazretlerinin o az önceki bahsetmiş olduğum hadis-i şerifte bu böyle anlaşılıyor. Yani allah Teala e, dilediği bir takım insanlara bu ledün ilmini veriyor. Yalnız biz burada ne diyoruz? Ledün ilminin e, ...böyle bir konuda bağlayıcılığı var mı yok mu? Ee, bu konuda mesela bir ihtilaf var. Ee, yaygın olan görüş bu konuda... E, ...bu ilmin bir bağlayıcılığı yok. Sadece o şahısla alakalı münhasır bir olaydır. Şimdi mesela doktor diyor ki o bir melek diye inat ediyor. Halbuki orada Kur'an-ı Kerim'de mesela onun bir melek olduğuna en ufak bir işaret, bir delil yok. Ama bu arkadaşlar hani hadislerde bu konuları e, tasvip etmediklerinden dolayı ona e, melek diyorlar. Peki melek olduğunu bile kabul etsek sonuçta bir melek e, dahi olsa e, bu bilgiye nereden ulaşıyor? Öyle değil mi? Yani bu bilgiye nereden ulaşıyor? Demek ki Allahu Teala kendilerine bir takım bilgileri vererek böyle bir davranış içerisine girebiliyorlar ve böyle bir davranışa girdikleri takdirde dahi sonuçta bu bilgiye bu ilmin adına Ledin ilmi denilmiş yani Allahu Teala tarafından bazı kullarına vermiş olduğu bilgiler bu tasavvufta işte bu şekilde geçiyor az önceki verdiğimiz misallerde olduğu gibi peki tasarrufçuların yani arasında bu evet, evet. Lidon ilmi var olan kişilerin yaşamış olduğu olaylar anlatılan veya yazılı olan bir takım olaylar var mı? yani şeyde menkibelerde var e, o e, neydi evliyaların işte e, menkibelerinde e, buna benzer bazı hadiseler geçiyor evet Yaşanmış bazı olaylar oralarda bildiriliyor. Şeyde mesela iki kez yine yazmış Süleyman'ın tahtını getiren de bir insandı ama işte karşımıza şunu bir hadis şeyi olduğu için inkarcısı Doktor Bey olduğu için onu melek olduğunu iddia ediyor. Uğraşıyorlar sağdan soldan eğiyorlar büküyorlar ayetlerin 15-20 ayet öncesine gidiyorlar geliyorlar filan bir şekilde onun melek olduğunu iddia ediyorlar ama sonuç itibariyle melek dahi olsa yani kendisine bu ilim bu bilgi nereden veriliyor melek de sonuçta allah Teala'nın yaratmış olduğu bir kuldur dolayısıyla o bilgi ona nasıl geliyor yani allah Teala'nın ilmine mi vakıf oluyor bir yerden mi bakıyor? La yatta lo ilmihi ahada buyuruyor Allahü Teala. Yani Allah'ın ilmine kimse nutali olamaz, kimse bakamaz. Ancak Allahu Teala razı olduğu bir takım kullara bu bilgiyi verir deniliyor. Demek ki o zaman bu ledün ilmi, keşif ilmi diyoruz biz buna. Bu şekilde verilmiş yani. başka mesela bununla ilgili bakıyorum şöyle bu bir de hani dediğimiz gibi okuyarak öğrenilen bir şey değil Aleykümselam. Evrar hoş geldiniz Muhammed Enes hafız hoş geldin tam da mevzunun üzerine geldin efendim mesela şöyle bakıyorum e, ledün yani batıni ilim dediğimiz bu ilmi nasıl öğrenirim diye soruyor birisi cevap olarak deniliyor ki ledün ilmi veya ilmi ledün okuyarak öğrenilmez Allahu Teala'nın ihsanı ile kalbe ilham edilen ilahi sırlara ait bilgilerdir görünüşte akla ve nakle zıt gelebilir Hızır Aleyhisselam'ın kıssasında olduğu gibi örneğin ilmi ledün sahibi olanlar hadiselerdeki gizli sırları ve hikmetleri bilir ''Kur'an-ı Kerim'de Kehf Suresi'nde bu husus açıkça bildirilmiştir.'' diyor. Efendim. Kur'an-ı Kerim'de mealen, evet. Hazret-i Şerifler'de ''Din bilgisi iki kısımda bir, kalpte olan faydalı ilimler iki dil ile anlatılan zahiri ilimler.'' diye. Bunu İmam Suuti rivayet etmiş. ''Elbette Kur'an'ın zahiri ve bahsini manası vardır.'' diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İbni Hibban rivayet etmiş. Batın ilmi yine peygamber efendimizden rivayet edilmiş Deylemi, Suyuti ve Münavi rivayet etmişler Batın ilmi Allah-u Teala'nın esrarından bir sır, hikmetlerinden bir hükümdür Allah onu kullarından dilediğinin kalbine bırakır diye böyle de bir rivayet var Aleykümselam bu arada hoş geldin İlmi de dünden bahsediyoruz Muhammed Enes hocam sizinle alakalı bir mevzu yani seni alakadar eden dikkatini celbeden bir mevzu efendim e, mesela Taha suresinin Rabbim ilmimi artır de mealindeki 114. ayeti batın ilminin artmasını istemek olduğu tefsirlerde bildirilmektedir diyor eee yani tasavvufi şeyde bunlar mevcut yalnız e, olaylara çok zahiri bakan özellikle selefi yapı mesela bunları kabul etmiyorlar e, iki kez yani ezherde okumakla alakalı değil bu meseleler yani ezherde okuyup da doktor gibi düşünen arkadaşlar da mevcut maalesef e, bunlardan birisi mesela bizim Ebu Cendel kardeşimiz o da ezherde. Ya bir okumuş, de şu var mesela. mesela... Doktoru, iki kez de. Selefi yapı diyorsunuz da hemen böyle bir kategorize etme yoluna gidiliyor sürekli İşte bunu kabul etmiyorsan bu Selefi yapıyor lahinsin gibisinden Şu anda sizin de yapmış olduğunuz gibi Yani illa bu vardır diye kabul edilmesi mi lazım? Hani işte rüyaya yatıyormuş peygamber efendimize soruyormuş şimdi bizim buna inanmamız gerekmez ee, az evvel Kurban Öze dedi ki o kişiyi bağlar dedi bütün geneli bağlamaz dedi şimdi bütün geneli bağlamayan o kişiyi bağlayan onunla alakalı bir durum biz buna inansak ne olur inanmasak ne olur inanmayınca veya bunu kabul etmeyin hemen selefi yapının içerisinde mi olmuş oluyoruz yok ben burada yani belirli şahısları kastetmiyorum ...ama bu tür olaylara aykırı karşı gelenler genelde... E, ...Selefi düşüncede, fikirde olan insanlardır. Ve sizde de mesela ben biraz Selefilik e, seziyorum gülümser. Yani sende de o şey var... E, ...Selefiliğe daha yatkın bir e, bakış açısı var, bir yapı var sende de. E, bundan dolayı hani kendi üzerine alınma meseleyi ama... E, ...Selefiler genel olarak... O düşüncedeki fikirdeki insanlar bu tür olayları pek e, şey yapamazlar, kavrayamazlar, e, bunu kabullenemezler, yani kabullenemiyorlar sonuçta, yaşamadıkları için belki de görmedikleri için bir takım meseleleri. E, yine mesela Süleyman Aleyhisselam sebe melekesinin tahtını bana kim getirebilir? dediğinde cinlerden biri diyor ki, sen yerinden kalkmadan önce onu getiririm, bana gücüm buna gücüm yeter diyor. İlmi Bedün yani ilmi Batın sahibi olan Vezir Asaf e, Asaf bin Berhiya ise gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm dedi ve bir anda getirdi diyor. Nemil suresinin 38. ve 40. ayetleri yani 38-39-40. ayetlerinde bu olay bu şekilde aktarılıyor. Yani başta cinlerden bir ifrit sen yerinden kalkmadan önce ben onu getiririm buna gücüm yeter diyor. Ama yanındaki veziri olan ve batini ilme sahip olan Asaf ibni Berhiya ise gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm diyor ve getiriyor. Tabii bunu doktor kardeş e, melek olduğunu iddia ediyor ama orada aitki kelimeleri açık ve net bir şekilde e, onun bir insan olduğu bildiriliyor mesela. Oradan böyle insan adam çıkmaz diyor Muhammedeniz. Valla Ezher de yani Ezher'in itikadi yapısı, e, ameli yapısı çok sağlamdır Muhammed Enes hocam. Yani ya, kurban hocam, etkilenmiş, etkilenmiş var. olabilir diyorsunuz da eğer ki ben etkilen, etkilenecek olmuş olsam, böyle etki altında kalacak olmuş olsam tasavvufçuların anlatmış olduğu konular daha mistik, daha gizemli, daha çekici. Hani bunlardan etkilenmem gerekmez mi? Bunların beni daha çok etkilemesi gerekmez gerekmez mi? Ama yani baktığım zaman e, ki yani sizleri de dinliyorum, internetten de okuyorum zaman zaman e, Ama ve lakin ha, böyle bir takım olaylar olmuş olmasına rağmen e, Şey bu, bu konular, bu gizemli konular, bu e, işte e, seyir üsülü konusu ne bileyim buna benzer şeyler olsun Özellikle bunlar tasavvufçuların konuları yani mevzuları çoğu kişi de kabul etmiyor bunları sadece selefiler nasıl düşünür nasıl anlarlar inanırlar bilmiyorum ama genel olarak anlatıldığı zaman bunlar gerçekten de doğaüstü şeyler ve bunlarla çok fazla ilgileniliyor her nedense mesela Hicazlı bazı olayları anlatmıştı değil mi Hicazlı ee, hangi olaylar hani hangi, hangi peygamberin e işte mezarının nerede olduğunu sormuştunuz ya. hani birileriyle evet. e bir, evet. bir konuşmanız olmuştu hani böyle gizemli bir olaydı bu genellikle tasavvufçularda var olan şeyler hani normal kişiler tasavvufçu olmayanlar bu tür konularla uğraşmıyorlar böyle şeyler yapmıyorlar demek istediğim yani şey bu normal derken bizim gördüğümüz anormal bir olay değil yalnız yani ben başımdan geçen bir hadiseyi aktardım ve bu işin e, şeyi değilim, yani yolcusu değilim ben. Sadece hayatımın bir gününde bu tür olayları yaşadım ve gördüm. Şimdi e, bu tür olaylara mesela bu selefi dediğim olaya e, zahiri e, bakan insanlar, Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü rüyada gördük Rüyada görüldüğünü de Pek kabullenemiyorlar Her ne kadar hadis-i şerif olsa da bu konuda Ve sahih sağlam bir rivayet Olmasına rağmen Hani men ra'ani taqadraani, Fe inne şeytan la yetemetteluh fî cismi Diye Beni rüyasında gören Gerçek manada beni görmüştür Şeytan benim cismime Duhul edemez Benim şeklimde şemailimde Size görünemez Hadis-i Şerif'i olmasına rağmen mesela, selefilerle ben içlerinde yaşadığım için bunu söylüyorum. Bu konuyu, bu hadisi tartıştığımızda kendilerine hep sordum. Peki siz hiç Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rüyanızda gördünüz mü diye. Ben bu soruyu sorduğum zaman böyle benden bakıyorlar bana. Yok dediler hiç görmedik. Peki niye görmüyorsunuz? Niye göremiyorsunuz? Öyle değil mi? Yani Peygamber Efendimiz eğer ben görülüyorsam ki bunu görüldüğü manasında söylüyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Beni gören diyor gerçek manada görmüştür. Şeytan diyor benim diyor cismime bürünemez. Benim şeklimde şemayimde görünemez. Çünkü hani rüyaların bazıları şeytani denir. Efendime söyleyeyim. Bir mübarek zatı görürsünüz ama şeytan onun efendime söyleyeyim suretine bürünüp gelip sizi rüyada kandırmaya kalkışmış olabilir. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü gördüğünüzde o kesinlikle şeytani bir rüya değildir, tamamen Rabbani'dir. İlahi bir efendim olaydır. Peygamber Efendimiz rüyanızda sizin görünüyorsa eğer ve sizinle bir takım meseleleri görüşüyorsa, konuşuyorsa, tavsiyelerde bulunuyorsa, emir veriyorsa, nehide bulunuyorsa bu gerçektir. Bu hadis şerifin sıhhat derecesi sağlam olmasına rağmen ve selefiler de bu hadisini rivayet edip bunun sıhhatini kabul etmelerine rağmen ama ne hikmetse mesela bunların hiçbirisi rüyasında Peygamber Efendimiz'i gördüğünü söylemiyor. Sorduğumuz zaman da şaşırıyor. Böyle bir soruyu da beklemiyorlar adamlar. Yani diyorlar Peygamber Efendimiz o diyorlar hiç görmedik, hiç olmadı. E peki nasıl olmaz? Ama Tasavvuf ilimde mesela Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ı rüyasında gören bir takım insanları duyuyoruz. Anlatıyorlar bazıları rüyalarını. Peygamber Efendimiz rüyamızda gördük diyorlar ve bunu anlatan insanlar öyle hani sizin algılayacağınız manada efendim sırf kendine efendime söyleyen bir takım şeyleri elde etmek için söyleyen insanlar değil. Yani ilmiyle, ameliyle, efendime söyleyeyim ihlasıyla, takvasıyla gerçekten İslam'ı yaşayan insanlar bunlar öyle sıradan efendime söyleyeyim bacak bacak üstüne atmış karşımda elinde sigarası ile gelip de ben peygamberi rüyamda gördüm diyen insan değil bunlar. Adamların yaşayış tarzından, efendime söyleyeyim ilmi şeyinden, vasfından, takva ve ihlas konusundaki tutumundan bu insanın yalan söylemeyeceğini anlıyorsunuz. Tamam rüyada sırada... görülebilir de, ee, peki görülebilir de, işte niye bir soru bir soruyu peygamberimize sorup da ondan cevap alma olayıyla alakalı herhangi bir hadis var mı? İşte rüyanız rüyaya yatıp da bana sorun diye ya da ben size cevap veririm diye böyle bir sözü olmuş mu yok. böyle bir e, herhangi bir şey var yok, mı? Yok. Yok. Yani e, öyle ama siz az evvel anlattınız ki yok. az evvel anlattınız ki işte peygamberimize sormuş da. O sor Sorunun cevabını almış. Bu sahih midir, değil midir? Kim sormuş? Hangi Böyle bir olay yaşanmış. Ve bu kabul ediliyor. Ee, hangi olayda söyleyeyim? İbni Arabi. Şey. İbni Arabi ile Ama alakalı. hani yani. İbni Arabi keşif yoluyla diyor. Ben diyor o rivayetin diyor. Ben keşif Efendimiz yoluyla. Ait olduğunu öğrendim diyor mesela. Ama burada İbni Arabi Sırf bu rivayeti öğrenmek için özel böyle rüyaya yatıp da mı gördü? Yoksa yakaza halinde de olabilir. Yani insan e, uykusu yani uyumadığı bir halde de görebilir bunu. Bir şekilde o görmüş demek ki kafayı yorduydu o hadise o rivayete doğru mu ki yanlış mı ki manasında ve peygamber efendimiz Aleyhisselatüssem kendisini bir şekilde görüyor bu rüyada da olabilir uyanık vaziyette de olabilir. Ve bu rivayetin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ait olduğunu öğreniyor ve sohbetlerinde, konuşmalarında mesela bu hadise aktarıyor. Bunun üzerine birileri de geliyorlar, hadis alimleri, bu ilimle işgal eden insanlar. Kendisine diyorlar ki siz bu sohbetlerinizde çok bahsediyorsunuz ama bu rivayetin asla asları yok diyorlar, biz ulaşamadık. O siz ulaşamamış olabilirsiniz diyor ama bana keşif yoluyla diyor doğru olduğu bildirildi diyor. Olay bu. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Buyur doktor, Çeşit. biraz da sen konuş. Çeşit yolu nasıl oluyor? Şimdi ben o rüya meselesini bilmek istemiyorum. Ee, Hazır olayını anlatmak istiyorum. Bu Hızır dedi ne diye? ledun ilmi, ledun... Aslında o bu, ledun ilmi diye bir şey değil. Bir kere o ayet böyle, yanlış aktarıyorsun. Ben şimdi o ayetleri tek tek anlatacağım. Hepiniz de bunun tefsirlerine bakabilirsiniz. Bu benim kendi dediklerim değil. Kur'an'da duruyor. Kehif suresinin 62. ayetinden itibaren başlıyor. Ama burada kelime oyunları var. İnsanlar zannediyorlar ki her kelime, her yerde aynı manayı vermiyordu. Bazı ayetleri bazı ayetler hakkında bilgin olmadığı zaman bir tane ayetten bir hüküm çıkarabilen bilemezsin. O büyük yanlışlığa düşersin. Her tarafını bilmen lazım ki bir hüküm çıkarmak için. O bir türlü her ayete, kafana göre mesela oradan sadece oradan okuyup da, oradan itibara ona bir anlam verirsen orada Hızır'ı da çıkarırsın, neden ölümü de çıkarırsın. Herkes kendi kafasına göre Hz. Muhammed'in yanına uçar da, kaçar da o da yanına gelir. Herkes birbirini görür. Ama bu mesele öyle değil. Bu meselenin bir mantığı vardır. Bu Kur'an hepimizin önünde vardır. Hepimizin, şimdi öyle bir asırda yaşıyoruz. Gelin. Teknoloji ilerlemiş. Nereden istersen bilgileri bulabiliyorsun. Yani ben şaşırıyorum. Bazen insanlar öyle şey yapıyorlar. Mesela doktor sen bunu nereden getirdin falan filan karşı gel sanki ben de, ben gökyüzümelenmişim. Sanki ben farklı bir şey kendimden anlatıyormuşum gibi. Adamların Kur'an adı geldiği zaman mesela böyle resmen elektrik çarpmış gibi oluyor. Kur'an denilir zaman. Niye? Doktor sen konuşmaya başladığı zaman benim aklıma kim geliyor biliyor musun? Hani bu Dorotos reklamı vardı ya Cem Yılmaz, doktor var, yani yanlış olmasın doktor falan diyordu Dorotos reklamı da. Hatırlıyor musun o reklamdaki? Evet. Aynı o geliyor benim. Ben sana şimdi cevap vereceğim tamam, Ben ayetle. Bak dün de çıktın konuştum, dinlemedim seni. Çektim, kapattım bilgisayarımı, gittim. Niye dinlemedim seni? Çünkü onun üzerine de ayetler var. Allah'ın kitabını inkar edenlerin yanında durma, dinleme. Şimdi sana cevabı vereyim, ayetle cevap vereyim. Allah Teala Kur'an'da diyor ki: Vayda tutla alehum ayetin beyiner. Şimdi sen bunları apaçık ayetler okuduğu zaman, taarufu fi o inkarcıların, o işlerine gelmeyenin yüzlerinde muker göreceksin. Nerede ise sana saldıracaklar. Elinde olsa seni bozacaktı. Neyse şimdi ben. Sonuçta biz bu da sohbet ediyoruz. Ben kimseyi eleştirmiyorum. İlaç alamıyorum. Bak doktor. Ne Burası bir sohbet yeri doktor, değil mi? Doktor biz ebu ebu. Dinledim. Biz biz biz var ya biz. Bak doktor. Sen yani, tabii ayetleri kendi nefsini tevze çıkartmak için şey yaparsın. Var. Kendi nefsime çıkarmıyorum. Teksirler var temizle, ayetler. Hepsi ortadadır. Biz Dinle. Biz, biz de senin kendimiz, biz de senin görüşünle. Biz de biz senin görüşüne katlanmak demir, zorunda, zorunda değiliz. Sen tepsi yanlış tepsi olduğun halde. Sen, sen uçup kaçan tepsi peygamberlere tepsi inanıyorsun. Ayet inanıyorsun. Ayet biz uçup kaçan de. peygamberlere inanmıyoruz. Biz, biz kim sen eteğine sarılmıyor? Biz Kur'an'a sarılıyoruz. Kur ondan sonra yanlış Hı. verdiğin yorumlara biz bunları itiraf etmiyoruz. Onları tekneliyoruz. Bunlarılar ediliriz. Ne demek sen sorumsuz? Biz de sorumsuzuz. Burada, burada geleceksin bu kadar mideye. Kur'an-ı Kerim'i kendi kafana göre tefsir edeceksin, ondan sonra Hz. İsa gelmeyecek diyeceksin, hadisleri... Sen de aç, sen de aç, şey. sen de öğren, sen de kulüme nazik ol. Sen de aç, sen de öğren. Böyle boş boş konuşmaktan olmuyor. Bu ayet senin de önünde var. Dur, Sen de istersen okursun. Doktor, Aç beraber ben, ben işleyelim bu arkam ayeti. Alkamsalam. Ayet hiçbir alimlere, dayanmışım. Ben, alimlere, dayanmışım. Ben, arkam alimlere dayanmışım. Alimlere dayanmışım. Nereye Alimlere dayanmışım. 10 tane hadis kaynaklı. Hadi be hadi. Kendi kafama Sen göre. ayet-i Kur'an tefsiri yapma. Evet. ve iz tutsnaleyhim ayatuna آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا يكادون يصطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلك من النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير Şimdi doktorum, güzel kardeşim Sen abim evet. kendilerine açık açık ayetlerimiz okunduğu zaman o kafirlerin yüz ifadelerinden inkarlarını anlar. Şimdi. Evet. Sana ne diyor Birincisi... bu ayet? Sana bir şey demiyor mu? <gülüyor> sen de inkar edersen Burada sen söylüyorum. de bunun gibi sakin oluyorsun demek ki. Sen... Ben... E, sakin ol ben sakinim Sakin oldu o zaman. Sen uslubun ben o, henüz konuşma da. yapmadım ki. Belli O yüzden mi mikrofonumda kadar sende? Dur da senin de ne demek ki. o yüzden? Sen benim dediğime gelsen, beni dinledin mi benim dediğime gelesin daha? Ben daha konuşma yapmadım ben. de ayete mana veriyorsun. Ayeti nerede, nasıl, ne şekilde ya. mana vereceğini de bilmiyorsun. İyi e, tamam buyur Bir sen daha ver, daha ver buyur anladım. sen ver hadi. Tamam ben dinliyorum seni. Buyur. Ha dinliyor musun? Güzel. O kafirlerin yüz ya. ifadelerinden, inkarlarını alırlardı. Değil mi? Şöyle bakalım. Burada evet, hangi kafirde tamam. hangisi inkar ediyor? Şimdi e, bana, bana cevaplasana söyleyeyim. Bir dakika, şimdi meki yok. Var. Bir dakika, bir dakika. Hangisi kafir değil? Her kim bak bu herkes evrenseldir bu. Eğer sen hafızsan bilmiyorsan burada kim ayeti o başkan. etmiş bana onu söyleyeceksin arkadaş. Her kim bak, her kim inkar etmişler. Bir kişi etmiş varsa var. burada inkar eden, ayeti inkar eden bir kişi varsa sen ona diyeceksin ki bak kardeşim diyeceksin senin e, dediğin ayeti sen inkar etmişsin. Bu ayete göre sen kafirsin diyebilirsin. E ben de o arkadaşa dedim sadece. O kadar basit. Aha, o arkadaşın sana ya. ne dedi? Ledun ilminden Hızır Aleyhisselam'dan bak. bana Kehf Suresini okur musun abi? Kehf suresine sen az önce dedin ki Kehf suresini ben okuyacağım. Evet. Ona dedim mana vereceğim. Ben hala senden onu bekliyorum. Buyur seni dinliyorum Arkadaş şimdi. ben Kehf mana vermeyeceğim. Bak, sen, ben mana vermeyeceğim. Senin de önündeki kitap vardır. Gel beraber okuyalım. Bak ne diyor. Ama başka abi, ayetlere gideceğiz. Kitabı bırak bırak. Şimdi iş. kitabı bir önce bırak. Sen dedin ki baştan ne? dedin ki evet. sizin dediğiniz o Hızır aleyhisselam ayetlerini siz yanlış tefsir ediyorsunuz. Ben de dedin ee, ona bir mana vereceğim, onu düzelteceğim dedin. Demedin mi kardeşim? Dedin. E ben şimdi evet, senden onu bekliyorum. E tamam. E tamam. Ayetleri ben Önce o bir zaman. Hızır Aleyhisselam Allah Allah. Allah Allah. Önce bir Hızır Aleyhisselam'ın ah. olduğu ayetleri bir ele al. Ondan sonra diğer ayetlerle tamam. geç. Yani kısım kısım tamam, tamam. O zaman ben sana derim, derim ki Kısım kısım değil. Vallahu halâgı kullede dinle. Vallahu halâgı kullede betim minme. Vallahu Allah muhakkak ki Allah Xalaka yarattı, kulede betimimme, her canlıyı sudan yarattı. Nerede bunun alağı? Öyle kısım Gidim değil mi? mi? Önce bir konunun özüne bir var. gir, ondan sonra gir, ondan sonra, Gidim. sonra Gidim. Ay ya, sen benimle e, bana karşı bir şey konuşuyorsun. Ben zaten kısım kısım gitmiyorum. Ben tümüne bakarak anlatacağım. Ne oluyor? <Zaten gülüyor> tümüne bakmış olsaydım, ben sana şu soruyu sorsam. Sen, sen tümüne bakmış olsan ben sana der miyim ki? Şu Hızır Aleyhisselam ayetlerine bir gir de, bir mana ver de. Önce biz e, konunun özünden bir girelim. Ondan sonra diğer ayetleri mana verdik. Tamam. Bağlayabiliriz. Tamam. o adamın maaşı bu kadar bir girişsen, Peki bir ben sana bir soru sorayım. Bana, sana, bana bir tane cevap ver. Ben sadece şu ayeti ele alsam. Muhakkak ya Allah her canlıyı bir sudan yarattı. Mimme Sudan yarattı. Zaten Değilsem. ben böyle bir şey yapmayacağım arkadaş, ben öyle bir şey yapmayacağım. yapmayacağım. Ben sana de sana... Ki. Senin öyle aynı görüşteyiz baba, belki nermisin beni? He, sen aynı görüştün şey, abi. Abi sen tamam. niye anladın sana... ya? önce ev süresini... Tamam. Ondan sonra geç abi, ben senden bunu istiyorum, buyur. Mana vermeyeceğim ben, manası burada açık. Ben mana vermiyorum. Çık mikrofona beraber... Ben de sana soru sorayım. Madem ki o kadar Kur'an'ı biliyorsun. Buyur mikrofona gel beraber okuyalım. Sana bir şey sorayım. Bu doktorluk Ben iddia etmiyorum. Ben kendim ben kendim kendim sen niye ne diyorsun? Yani biz senin kadar alim değiliz ya. Yok, hani arkadaşım. sen daha iyi biliyorsun Alimlik ya. Ben, ben baba, de alimlikle ilhasatı yok. Bir Kur'an'ı bize anlatırsın ve de bana bahset. Tamam dinliyoruz abi buyur. Ya abiciğim bunu niye dinliyorsunuz abiciğim ya işte gönder dedim başka bir versiyona. Doktor sen bu doktor niye aldın? Sen bak, öyle, niye doktor neki niye aldın? Biraz, bak, bir, kere, bir, bir kere saygılı ol. aldın? kere saygılı olmayı sen, Anladın sen, ben niye, sen, niye aldın? Niye doktor neki niye aldın? Niye doktor neki niye aldın? Niye doktor neki niye aldın? Niye doktor niye aldın? Niye doktor neki aldın? Niye doktor neki Niye İlgilendirmiyor seni, ne yapacaksın? Yok, ilgilendirmez, ilgilendirmez mi canım? Ilgilendir. Buraya gelen herkesi ilgilendirir. Burada mikrofonla herkes ilgilendirir. Sen, ilgilendir. sen niye doktor nekâldın? Evet. Ayrıca bir söyle bakayım. Sen niye ha? lahu lahu yapıyorsan, lahu lahu ilmi almıştım kafana göre? Sen niye doktor nekâldın sen? O ne? zaman ben, ben söylerim sana. Ona izahı basit yani. Sen niye doktor nekâldın? Arkadaş boş konuşma. Bak Allah'ın kitabını anlatacağım diye karşı geliyorsun. Bak. Yok daha git. Ya bir şey sorduk ya yani. sen niye bak, da, günaha daha lafa geliyorsun günaha? günaha. Ve yasuddun an sebebilillah ve yagunha aywaje. Sen şu anda onu yapmaya ne? çalışıyorsun. Niye ne? doktor? Bak. Kâdım? Sebep nedir? Burada boş boş yüz tane hadis Sebep ezberlemişsin. Nedir? Başımıza alim kesilme. Anladın? Yüz tane ne? hadis ezberlemişsin. 50'si de sahih <gülüyor> değil. Dinle sen, beni, Bey, saygılı ol, dinlemeyi öğren. Işte bir saygılı ki, ol, dinlemeyi öğren. Bak, adam diyor ki ben alışkanlıktayım. Bak, işte o kadar ki henüz, bir bak, henüz konuşmaya başlamamışım. Bana mani oluyor. Henüz konuşmaya başlamamış. Bir saygılı ol, bir konuşalım, bir dinle. Biz seni nasıl dinliyoruz? Sen şu doktoru niye aldın? Köyden başladım. Sen bir basamaktan basamak ya. Yani. Sen neyi doktorsun? Bak güzel sordu Nur Güler'e. Neyi doktorsun sen? Yavuz Sen, sen ne? Sen, sen, sen 12 niye almışsın? Sorduğun soruya bak. Yani saçma sapan. Sen neyin doktorsun ya? Yolun söyle ya. Sen neyin doktorsun? Yolun söyle ya. Sen şu neyin doktorsun? Bir söyle bir. Beni bilen biliyor neyin doktor olduğumu. Senin bilmen ne hiç değil, önemli. Anladın mı? Hiç önemli değil. Benim umurumda da değil. Sen ya beni sayısal bir yerler vermesin. Bu da mikrofon al alır. Kim mikrofon alır? Kim olmaz? Bu da biz opuz yani. Hadi. O pozisyon ne olacak? Öyle her Yanlış gününe gelen sattım yani, o çayla, mevlam kıyra, ondan sonra gelecek ya burada, sen, her türlü yani? kendi, sen, işte batıl itikadını, batıl düşüncesini, Evet, tabii ki, tabii, sen, sen diyorsun sen ki, doktor, sadece sen ben sen konuşacağım, alın. ben konuşacağım, benim yanlışlıklarımı da kabul edeceksiniz, ben da Sen da kabul edeceksiniz. aldın, sen onu öyle sen niye doktor neki sebep sana bir şey, şey söyleyeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Errecde ve Bu ayetten başlayarak mana vermeni rica ediyorum doktor abi. Diğer e, şeyleri bırak. Bir tartışmayı bir bırakın Başla abi şimdi sen. Ben özellikle bu ayetten başlayarak Kehf suresinin 65. ayetinden başlayarak e, bana Hızır Aleyhisselam'ın yanlış olduğunu, ki az önce mikrofonda sana öyle söyledim. Ben bu ayetten başlayarak ana vermenizi rica ediyorum. Hızır aleyhisselam diye bir şey yoksa, dinleyin bana vereceğim zaten. Allah zaten bize veriyor. Ben vermiyorum. Tamam. Yok. Ama yok rica yok, ediyorum. Tamam. Tamam, sana göre yok. Tamam. Sonuçta, tamam abi, bak, işte biz burada sohbetten de senin e, görüşünü kabul etmek zorunda değilim. O yüzden birbirimize böyle çatışmanın hiçbir anlamı yoktur. Ama o arkadaş neden kursunu ben biliyorum. Önemli değil. Savaşı da abden min ibadine. Yahu canlı şahım ablen... yok söylemeyi bırak da sen işine bak abi kurban olayım. Sen hala başkasına laf edeceğim diye bir saattir mikrofon elinde başka daha sen başka ki herkes dinlesin. Savaşı da abden min ibadine. Şimdi burada Savaşı da buldu bir kul buldu diye kulumuzda. Şimdi burada kul geçtiği için min ibadine ki öyle geçiyor burada. Bu sefer ne oldu? Bütün böyle ilmiledilmiş, bilmem neymiş onlara kendilerine pay çıkarmak için. Herbiki adam bilmez ki Teala meleklere de "Abdim" diye ibadet şey hitap ediyor. Başka bir ayette 18. ayetinde "Vec'alul malaikete ladeenhum ibadur Rahman." Bak. Teala meleklere "ibadur Rahman" diye hitap ediyor aynı zamanda. Bu bir. İkincisi hiçbir peygamber peygamberlik sistemi en büyük sistemdir. Ee, doktor, ya, bak şey, kelime oyunu yapıyorsun. Doktor, bak Kelime doktor, oyunu ben, değil. Bu ayettir, şey o da ayettir. Bak, bak kelime oyunu. O da bir Bak doktor, kelime oyunu yapıyorsun. İslam'da Kur'an'daki kavram şudur. Ayınla başlayıp ayınla bitiyorsa bir e, kısa Kur'an'da kıssalar vardır. Bir kıssa ayınla başlayıp ayınla bitiyorsa o bir konudur. Konuyu anlatmadan sen kalkıp başka bir ayete geçiş yapamazsın. Bu namazda da böyle Sen namazın yanlış çektiğin ben, ben tamam. Ben tamam. Ben bunu, önce bu konunun tam bir, bir mana ver, ondan sonra konunun özüne bir gir. Ölü özüne. Peki tamam. ya avukatlık şey ediyordu. Ben de diyorum ki sana sen o lafı de, dersen ben de dedim ki sana ya Allah bir yerde alaktan al yarattığını buyuruyor, bir yerde de sudan yarattığını buyuruyor. Derim o zaman konu karma karma karışık olur. Ben sana diyorum ki, Yok, önce bir abi. konuyu bir bitir. 65 ile 82. ayete kadar bir git. Kıssada ne demek isteniyor? Onun özünü Arkadaşım, bir anlayalım. Sonra bak. senin dediğin Değil noktaya de. gelelim, geri başka ayetlere şey çekelim. Yani, bak, en bir şey söyleyeceğim. Bak, şimdi ben anlatmaktan vazgeçtim. Sana bir şey, madem ki Kur'an'ı bilgilere geçtin, sanki biz bilmiyoruz teknik bilgileri. Sanki biz gramatik. E, Arapça'yı okumak için... Sen bilmiş da, olsan şu anda Tövyeceden başlayıp da kalkıp da... Tövyecedenin anlamını veriyorum sana. Kur'an arkadaş. Tövyecedenin kur an anlamını vermiyorsun arkadaş. An sen Tövyecedenin vermiyorsun arkadaş. Sen Tövyecedenin anlamını Kulun manasını veriyorsun. Kulun, kulun. Arkadaşım bak... Evet, önceden ne, ne demek bir kelime manası? Tövyeceden buldu demek. Yok, ben... Buldu demek. Ne demek? Buldu evet, demek. Bu... Sen ee, az önce neyin manasını verdin? Kulun manasını verdin. Evet. Favacide Abdel bir kul buldu. O kul insan anlamına gelmiyor. Kur'an, eğer sen Kur'an'ı biliyorsan, Kur'an... Ya şey, kimse işte, sana insan veya, veya peygamber demiyor. Diyor ki sana o ayetin devamını bir oku da anlayacaksın. Üçüncü ayete gel. 66-67'ye bir geç. Bir geç de ayeti tam bir mana ver. Ondan sonra bir geç. Konunun özü bir anlaşılsın. Ondan sonra senin dediğin ayetlere geç. Gel kızım. Kızım buraya gel. Buyur abi mikrofon sende. Kızım gel. Şimdi arkadaşım bak ben o, o konuyu şimdi anlatmayacağım da sadece bir teknik bilgi hakkında bilgi vereceğim. Ondan sonra da bir bırakacağım. Şimdi Kur'an eğer bilenler için ben konuşuyorum. Bilmeyen sabaha kadar yine aynı kendi bildiğini sayıklar zaten. Şimdi Kur'an öyle bir kitaptır ki Tümüne bakmadan böyle bir parçayı alarak tümünü göremezsin. Bu Kur'an serpiştirilmiştir. Mesela şöyle senin kendi öz verdiğin örnek bile, bak, Waqalatun Nabiyyin kulli şeyin Sadece onu onu o ibaradan eğer düşünürsen anlayamazsın. Onun hakkında başka ayetler vardır. Başka ayetlere giderek hepsini birleştirerek ya sen sapmısın? Doktor ben sana iki saattir ne demeye çalışıyorum? Ben sana ne demeye çalışıyorum bir saattir. Siz Aynı bana şeyi diyorum. Şey ben de sana diyorum. ki. Siz var ya son. Senin kardeşim senin seviyen yetmez buradaki Hicazlı'yla konuşmaya, Arapça konuşmaya senin seviyen yetmez. O yüzden benim bak canım ben sana bir bak, saattir bak. diyorum ki konu seviyen anlayayım. yetmez deme Bak herbieli konuş, herbieli kızım kızım seviyen yetmez. Nereden Kıdım. biliyorsun Sev seviyen yetmezini? Bak seviyen Arapça biliyorsun Arapça konuşmaya? Arapça asılıyla konuşmaya seviyen yetmez. O yüzden, ne, o yüzden ben sana diyorum ki hava kelime okuslarıyla kelime uyut yapıp başka ayetleri Nereden duruyorsun. Ben sana diyorum adam ol, adam gibi diyorum ki sana şu konunun özünü gelip dedikçe bak bir kere sen adam ol, ben, adam gibi Ben ki. Adam, sen, ol, sen sen adam, adam ol deme sen benim karşımda konuşamıyorsun Ben sen benim karşımda konuşamıyorsun teknik bir adam, adam bahsediyorsun. Terbiyeli ol, terbiyeli ol Sel sapsın. Terbiyeli ol. Bak terbiyesiz konuş. Sus. Ben kimseye burada saygısızlık ya. yapmıyorum. Kur'an'ı anlatıyoruz zorunuza gidiyor. Bir de otmuş. Terbiyeli olun. Ayıptır bak. Kur'an'ı anlatmıyorsun doktor. Sen kendi batıl fikirlerini anlatıyorsun. Sen kendi batıl fikirlerini anlatıyorsun. Denge Adam, ya, misin, ne Kardeşim, misin? Ben sana laf anlatamıyor muyum? Sen diyorum. Ben, ben sana ne diyorum? Hala fevecedeyi diyorsun, buldu diyorsun, kul diyorsun, bilmem ne diyorsun. Hala diyorsun ki Kur'an'ın diğer ayetlerini ele almadan diyorsun, sadece o ayete bakamaz, bakamazsın. Ben de sana aynı şeyi diyorum. Diyorum ki şu konunun özünü bir açıkla, konunun özüne bir in, ondan sonra git başka ayete nereye gidiyorsan git diyorum. Sadece bak, bak. fevecede ayetiyle kalkıp başka ayete gidersen o zaman konu dağılır diyorum. Bir saattir sana anlatmak istiyorum bunu. Ama anlamıyorsun. Neyse, önemli değil. Ama senin öyle bir konuşma hakkın yoktur. Sen onun seviyesinde bu. Kimse kimsenin ne olduğunu bilmiyor sonuçta. Biz Doktor ben, ben ümit... hala iddia ediyorum. Hicazlının seviyesinde değilsin. Çünkü mana verirken nasıl mana verdiğini ben görüyorum. burada. Hicazlının Hadi seviyesinde gel. değilsin diyor. Adamın gelip çıksın. Bir dakika bir, senin, dakika, bir dakika, bir e, dakika. Olmadığın manasına gelme. Sen burada, sen burada en yüksek derecede alim olsan benim gözümde Hicazlı'nın seviyesinde değilsin. Bu benim kanaalim. Ben sana diyor muyum ki sen benim seviyemde değilsin diyor. Ben sana bunu diyorum. Ne mu, bunu alakası demiyorum. var? Dakika, konuyla bu konuyla ne alakası var? Senin şu anda konuştuğun <gülüyor> cümleler. Peki. Yaşana, Arapça verirken Arapça bak kardeşim Arapça He. mana verirken önce nasıl verileceğini bir öğren. Ama sen ondan tanımadığın, bak, tanımadığın bir şey, bir insanın hakkında böyle Hicazlı konuşamazsın. Hicazlı burada mısın? Hicazlı burada mısın? Tanımadığın bir insanın Adam, hakkında Adam konuyu açtın, çekip gittin. Şimdi başımıza şey oldum. Hicazlı alıyorsan şu mikrofonu al. Yok, gelsin konuşsun benimle Arapça. Hadi gelsin baksın konuşsun benimle Arapça. Gelsin. <gülüyor> gelsin beraber Arapça evet, konuşalım. Ben, ben. ben mikrofonu bırakıyorum. Ama beni bu tür konuların içerisine çekmeyin. Ee, rica ediyorum. Ben diyeceğim. Ama adım, arkadaşım, sen, sen tanımadığın insana Nasıl? Aşk ile Senden bir ricam var. Aşk ile. Aç kardeşim internetten Kehf suresini. Ee, kaçıncı de. 65'ten başlıyor. 82 83 84'e kadar gidiyor herhalde. Orayı bana orayı güzel bir tefsirden, bir mealden bir okul konunun öze anlaşılsın. O zaman hepiniz gidin evlerinize YouTube'a açın izleyin. Burada ne işiniz var o zaman? Ben daha konuştumadı. İşte burada ne işimiz var? Biz buraya kalkıp e, yanlış bilgi vermeye gelmiyoruz. En azından bilmediğimizin talebi oluyoruz ki geliyoruz buraya. Sen nereden biliyorsun? Sen beni ne kadar tanıyorsun? Sen nasıl, Mesela ne mı, ben saf. ne Ya sen Arapça. şimdi konuştuğum cümlede sen kendine niye çekiyorsun? Şimdi? Ya sen safsın güzel kardeşim. Saf kardeşim. Dinle beni. Sen daha başımın. Elhamdülillah mı? ben safım abi. Sağ olasın. Ben şey safım. Önemli değil. Önemli değil. Ama ben şunu söyleyeyim. Tamam. Bitti mi konu? Ta... Şimdi benim saf olmamla evet. bitti mi konu? Bitti mi? Bir saattir yok, mikrofondasın. Yok. Daha bir ayet açıklamayı beceremiyorum. Bir saat olmadı. On dakika bile olmadı. Kur'an okuyacağım. <gülüyor> Allah'tan kork ya. <gülüyor> 20 olup da benim Şinir kızım çerbeğidir. Bak şimdi yanımda. Kızım bağır bakayım. Şu aşk ağabeyine bir bağır. Amcana bağır. Ben daha da bağır bakayım. Allah. Sen ki. Bakayım. Allah. Allah. Allah. Allah. Sanki ben ben mecburum o, illa şeyin e, bilgisinde olayım. Vardı mı? Allah. Allah. Allah. Ya Allah de bakayım. Vermiyorum. Allah de bakayım. Allah de vereyim. Allah. Vermeyeceğim. Allah. Telefonu istiyor. Ay ya. Maşallah maşallah maşallah yedi vallahi vallahi diyeyim vermiyor Allah <gülüyor> Ağla. Ay. Ağla. Ay. Allah Allah Allah yedi vallahi dedim ya